Mesela bir müjde daha vereyim. Bir adam günah işledi, işledi, işledi. Dikkat ediyoruz. Günah işledi, işledi. öyle bir günahlar yaptı ki bu zatı muhterem, bu hazret düşünmedi Rabbini. Allah'ın gördüğünü, meleklerin bunu kaydettiğini gör bilmiyor. Gaflet içerisinde günahlar işledi. Sonra denizlerin köpüğü kadar oldu. Günahları. Sonra aklı başına geldi. Eyvah ben ne yaptım dedi. Çünkü zaten aklı başında olanlar Kendisinden bir günah da zahir olsa, zuhur etse, bir günah işlese hemen akılları başına gelir, ben ne yaptım diye Allah'a rucu ederler. İşte bu, bu bu kemale gelmen lazımdır. Bundan daha yüksek bir mertebe günah işlemekten korkarlar. Mesela Seyyidina Ebâbekir Siddik Hazretleri, yani Cenab-ı Hakkınmak ismiye beraber oraya koymuşlar, Ebâbekir ağzında taş taşırdı. Neden biliyor musun? Söyleyeceğim söz. Allah'a gücüne mi gider, peygamberi mi incidirim diye Evvela Düşünürdü, sonra eğer hayırlı konuşacaksa çıkarı konuşurdu Ve illa ağzına taş koyardı O kadar Şimdi Cenab-ı rahmetine rahmetinden bahsedeceğim yaptı, haberi yoktu isyanlandı da Allah'a sevenler günah işlemezler, günah işlemezden Ah Kazayı Rahman-ı ederse Allah'a döner, istiğfar eder, Allah'a rücu Sonra Aklı geldi, tövbe etti Tövbe de Tövbe yarabbi demek değil mücerret. Hani bir adam bazıları, biz iksili öyle biliyoruz. Tövbemiz bu bizim. Tövbe yarabbi, sonra gün işliyoruz. Bu istiza olur. Tövbe demek, bir daha yapmak üzere cezmi kasterek Allah'a söz vermek. Ve bunu da elfaz ile ishal etmek, sözle ishal etmek Estağfurullah, yarabbi beni affet. Tüftü Allah, ben sana tövbe ettim yarabbi. Söz veriyorum, bir daha demek. Eğer onun üzerinde kaza rahmani varsa, Tekrar unutur bu verdiği bu ahdi, unutabilir, yine güçler. Hemen aklı başına gir, demin Allah'a dönmek lazımdır. Ama aklı başındayken böyle tövbe yarabbi, yine işledi, tövbe yarabbi işledi, bu tövbe sayılmaz. Acaba anlatabildim mi? Evet. Yani Resul-i Ekrem aleyhi ve sellem, yani Peygamberimiz, Kerim olan Resul, bütün Resul'lerin en ekremi, en kerim olan Muhammed Mustafa, evet. diyor ki tövbe şey olacak diyor ki efendim. Hayvandan, hayvandan sütü sağdığımız vakitte aynı sütü, aynı evden içeriye verebilir miyiz?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 Öptik ya Rabbi. Genel adam tövbesinde devam ibadet-i taatında sonra Cenab-ı Hak buyurur ki o yüz bin günahı sevava çeviriniz. Sevav yapmış gibi yapınız. Acaba anlatabildim mi? Estaizu billah. Yübedülullahü seyyâd el-hasenat. Allah seyyâtı, günahları hasenata tebdil eder. Tövbekar olan müminleri.